Geçtiğimiz günlerde bütün İslam aleminin aslında gündeminde olan bir konu var. Fransa'da adını zikretmekten bile bizim ihtiyaç hissetmediğimiz bir dergide Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir karikatürü yayınlandı. Bunun sonucunda bazı olaylar gerçekleşti. Müslümanın bu durumlar hakkında karşısında takılması gereken tavırdan bahseder misiniz? İzleyicimiz böyle bir soru sormuş. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle cahiliye dönemini ele alalım. O dönemde müşriklerin yaptıklarına bir bakalım. Evet hocam. Ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim tilavet olunduğunda kimse dinlemesin diyorlardı. Hı hı. Fakat o kadar cazipti ki Kur'an, ister istemez kulak veriyorlar. Bu da hoşlarına gitmiyor. O arada mesela, Kur'an'ın duyulmamasını temin amacıyla farklı davranışlar sergiliyorlar ve gürültü yapıyorlar falan. Peki bu da olmadı. Her şeye rağmen Kur'an'a insanlar yaklaşıyorlar. Kur'an onları celbediyor, Kur'an cezbediyor. Ne yapacaklar bu noktada? Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den hicretini sağladılar. Yani baskı ortamı oluşturuldu. Baskı ortamı oluşturuldu ve tahammül edilemeyecek bir havada Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye hitaben ey Mekke ben arzu ederek senden ayrılmak istemiyorum ama hı hı. senin çocukların beni burada bırakmıyor diye de bir ifadesi olmuş. Şimdi günümüzde olayları şöyle değerlendirmek lazım. Avrupa'da aslında birazcık Hristiyanlık Çoğunlukla da ateizm hakimdir. Evet. Yani biz Avrupa'yı zannederiz ki bunlar Hristiyan. Hayır. Gençlik zaten e, dinle bir ilgisi pufuk. yok. E, kiliseye gitmiyor. E, o dönemde mesela 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan izimler var. Ateizm, pozitivizm, nihilizm. Darwinizm, yani bütün izimler aslında Avrupa'da, evet. komünizmde belirli bir yerde meydana geldi. Bu izimlerin oluşma sebebi ve maksatları ne? Bu izimlerin ortak noktaları Allah'ın varlığını inkardır. Yani nihilizmde mesela kutsal diye bir şey yoktur. Pozitifizm öyle bir yorum yapar ki ben gördüğüme inanırım der mesela. Görmediğime inanmam. Evet. Ateistler de aynı şeyi söylüyorlar ve her biri bir noktada birleşirler. Nedir? Allah'ın varlığını ve birliğini inkar, i̇nkar. etmek. Evet. Ve bu izimlerde kutsala saygı diye bir şey yoktur. Dolayısıyla Avrupa'daki herhangi bir dergi ki başında genellikle bunlar var. Resulullah Aleyhisselam'a zaten saygı duymazlar. Çünkü bunların kutsal diye bir düşünceleri yok. Bunlar yeri geldiğinde Hazreti İsa'yı, yeri geldiğinde Hazreti Musa'yı, yeri geldiğinde de Peygamber Aleyhisselam'ı eleştirir ve edepsizce karikatürler yapabilirler. Diğer bir durum, Avrupa'da birazcık Hristiyanlık var. Hristiyanlar, e, Hristiyanlığın genel kanıtı olarak şuna inanmışlardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisine vahi gelen bir peygamber değildir. Bütün Hristiyanların ortak inancı budur. Resulullah Aleyhisselam bir filozof gibi oturmuş düşünmüş. Çevresinden işte İncil'i okumuş, Tevrat'ı okumuş biraz gözlemlemiş, kafası çalışan bir adam, kendiliğinden bir şeyler ihdas etmiş birisidir. Kur'an-ı Kerim vahiy mahsulü değildir. Ve bunların genel inancı budur. Niye böyle diyorlar? Çünkü vahiy mahsulü olduğunu kabul edecek olsalar, hepsinin Müslüman olması gerekiyor. Yani. Bunlarda da bir inkar metodu var. Yani Hristiyanlar. Rasulullah Aleyhisselam'ı inkar etmek suretiyle hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi ateizm ve diğer izimlerle birlikte Hristiyan aleminin İslam alemi üzerinde iki tane metodu var uyguladığı. Bir inkar ki bunu Hristiyanlar yapıyor. E ateistler ve diğer izim sahipleri zaten inkar ediyorlar. Bir de tahrik metodu. Evet. Nasıl tahrik? Müslümanların en kutsalı olan birisine saldırmak. Nedir bu? Kur'an'dır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu iki kutsala saldırmak suretiyle Müslümanları tahrik etme zihniyeti anlayışı maalesef batıda, Hristiyan aleminde ve ateizmde, diğer izimlerde mevcut. Ee, peki bununla neyi sağlıyorlar? Temin ettikleri şey şudur. İslam dini kan dökme diynidir. Onu o şekilde göstermeye evet, çalışıyorlar değil mi? Yani İslam'ı Hristiyanlara böyle göstermek istiyorlar. Müslümanlık deyince kafa kesmeyi anl anlarsınız. Müslümanlar kan dökmekten başka bir şey bilmezler. Yani Acaba adam öldürmek. orada oraya Müslümanla İslam'a bir yöneliş var. Onu kırmak evet, için böyle bir şey. Yani bunun maksadı zaten asırlardır böyledir. Yani Hristiyanlar ee, İslam dinine karşı getirebilecekleri bir din yok mukabilinde. Hı hı. İnandıkları e, baba oğul ruhul kudüs var. Yani üç tane ilahtan bahsediyorlar. Ya yani Allah'ın birliği inancı da yok. Sunacakları bir şey olmadığı için insanlar genelde ateist olmuş. Fakat bunlar birlikte İslam aleyhine bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlarmış? İnkar ediyorlar. Evet, Bu da tutmazsa ki tutmuyor. Tahrikle, bakınız işte bizden adam öldürdüler, e, falancı örgüt kafa kesiyor. Bunlar ni niçin yapıyorlar? İslam dini kafa kesme dinidir, kan akıtma adam öldürme dinidir demek için bunu yapıyorlar. Hı hı. Ve bununla kendi saflarını sık tutmaya çalışıyorlar. Peki biz ne yapalım? Bizim yapacağımız şey, bu insanlar böyle davranacaktır nitekim. Şu kadar bin satan dergi bu hadiselerden hemen sonra 3 milyon baskı yaptı. Gaye evet. ne? Bunu ticareti çevirmek. Yani adamların kafa yapısı budur. Daha çok kazanmak, daha çok dünyevi şeyler üzerinde duruyorlar. Müslümanlar olarak biraz akıllı davranmak lazım. Her zaman tahrik olacaktır. Yani bugün oldu, yarın, yarın olacak. olacak, daha sonra da devam edecek biz Resulullah Aleyhisselam'a bağlılığımızı yaşantımızla, samimiyetimizle, ahlakımızla göstermeliyiz. Yoksa bu insanlara saldırarak, bu insanları öldürerek ki biz böyle bir şey zaten onaylamayız. Evet. Böyle bir şey onaylanamaz. Ancak ne yapıyoruz? Bunların eline fırsat veriyoruz. Yani bunlar, bakınız Müslümanlar ne yaptılar? Kendi dinlerinin gereği adam öldürdüler gibi... Kamuoyuna, Hristiyanlığa veya o aleme bir mesaj maalesef bizden alıp götürüyorlar. Böylece Hristiyan kalmalarını temine çalışıyorlar. Bu onların takdiridir. Biz dikkatli olmalıyız. Vurarak, kırarak, adam öldürerek bir yere gidilemeyeceğini hepimiz beyan etmeli. Hepimiz birbirimize bunları öğretmeli. Böyle bir oyunun içine girmemenin gayret içinde olmalıyız.